Maalesef Kara göz gelmedi. Nedenini de bilmiyorum. Telefonu da kapalı. Ulaşamıyorum. Artık bugünlük böyle olacak. Ha bak bak. Kara göz arıyor. Alo Kara kız. Alo Alu, hadi Ya Kara gözüm neredesin sen birader? Ya vallahi başıma neler geldi bir bilsen. Ne oldu efendim? Ya radyoya gelmek için evden çıktım. Önüme bir adam çıktı. Tebrikler bir boynuma sarıldı. Niye tebrik ediyor seni adam durup dururken efendim? Anlamadım ki. Herhalde bir hayranım falan dedim. Hayranın mıymış? Değilmiş. Yarışma programcısıymış. Hay Allah'ım ne garip şey. Elin yarışma programcısı senin boynuna niye sarılıyor birader? Aa, bata bak, kıskandı beni. Seni niye kıskanayım canım? Olan biteni anlamaya çalışıyorum. He, sonra ne oldu? Meğer ben yarışma programına, yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmışım. Nasıl yani? Sen sokakta yürümüyor muydun? Yürüyordum, yürüyordum. Bu yarışmanın formatı böyleymiş. Sokakta yürürken, laf diye karşına çıkıyorlarmış. Programın adı da, önümüze çıkaran bir soru TV yarışma programıymış. Adamın peşinden bir kamera geldi. Başladı beni çekmeye. Ee sonra efendim, sonra? Ondan sonra bana bir soru sordu. Ben soruyu bildiğim ve büyük ödüllü yarışmaya katılmaya hak kazandım. Neymiş büyük ödüllü yarışma efendim? Sorunun cevabını bilirsem, iki yüz elli kazanıyormuşum. Yapma ya, iyi para. E ee, sonra ne oldu? İşte şimdi hala çekim devam ediyor. Eğer sıradaki soruyu bilirsem, hemen ödüyorlarmış parayı. Ama beraber bileceğiz. Nasıl yani? Ya sana Hacivat. Şu an sen de canlı yayındasın. Yarışma programının forması gereği bir arkadaşını arayıp soruyu beraber bilmemiz gerekiyormuş. Ne? Ee, şimdi ben de mi canlı yayındayım? Evet evet şu anda bir kere yanımda. Ha telefonu ona veriyorum. <gülüyor> Allah bakayım Alo. Ee, merhaba Bay hacıvat. Aa, merhaba efendim merhaba e, benim e, Önünüze çıkana bir soru adlı Yarışma programından Hilmi Tuncay e, Memnun oldum Hilmi bey memnun oldum e, Bay Hacıvat e, süremiz kısızlı olduğu için sorunuza geçiyorum e, Burada önemli olan Bay Karagöz de aynı cevabı vermeniz Siz Bay Hacıvat e, sayacağım sayışıklarından doğru cevabı Telefonunuza tuşlayarak bildiriniz Ardından Bay Karagöz'den cevabı duyacağız ee, tamam Hilmi bey tamam Aşağıdakilerden hangisi evde yaşayan balıkların konulduğu şeye verilen addır? 1 akvaryum 2 küvet 3 buzdolabı 4 çekmece 5 ekmek sepeti Süreniz başladı Bay Hacıvat Lütfen cevabı bize söylemeden telefonunuzu tuşlayınız ee? Hemen tuşluyorum efendim hemen tuşluyorum ee, güzel, ee, Bay Karagöz, e, şimdi sizden cevabı duyalım. Ya e, çok ve tabii ki akvaryum. Ee, Bay Hacivat'tan hangi rakamı tuşladığına bakalım. Biri tuşlamış, yani o da akvaryum demiş. 250 bin GT'nin sizin efendim. Ah, işte şahsen efendim bildik bildik. Aa, bravo, <gülüyor> Kazandık etti <Ay>, ya <gülüyor> Bravo, Karagöz bravo. Ay ay ay, alsın sana, Aa, bravo. Hangi matır? Sonuçta beraber iş şey yaptık, değil mi? Ee, Hilmi Bey, şimdi 250 bin TL bizim mi? Sizin efendim, sizin. Ee, nasıl alacağız peki bu parayı efendim? Efendim birazdan canlı yayından çıkacağız. Ondan sonra kredi kartı numaranızı ve şifrenizi bize veriyorsunuz. Bay Kara gözden kredi kartı bilgilerini almıştık zaten. Evet evet. Ben hepsini şahmadan önce vermiştim. <gülüyor> Sizden de birazdan alacağız Bay Hacıvat. Aldıktan sonra bu paralar iki eşit parça halinde kredi kartınıza yatacak. Ne yani? Şimdi ben Hacıvat'ta eşit mi alacağım? Evet evet. 125 bin sizi, 125 bin Bay Hacıvata. Ama ben iki soru bildin mi? Benim daha fazla almam gerekir. Neyse öyle olsun. Ee, onu siz aranızda halledersiniz artık. <gülüyor> evet canlı yayın şimdi bitti. Sizden bilgilerinizi alalım Bay Hacıvan. Ee, tabi tabi veriyorum efendim. Ee, kredi kartı numaram 323 19 17 15 14. Harikaymış. <gülüyor> şimdi de alalım. Ee, tabii ki 43 efendim. Aa, bu da çok basit. <gülüyor> tamam tamam işlem yapıldı. Ya gördün mü Bir akvaryumun cevabı bizlere neler kazandırdı? Ya ne güzel iş, ne güzel iş Yahu! Ne ya Akvaryumdaki balıklar siz oluyorsunuz. Bay Karagöz ve Bay Hacıbat. Hem de sazan balığı. <gülüyor> Nasıl yani? Ne sazanı Yahu? Kardeşim dolandırıldınız ya. Yarışma programı canlı yayın hepsi dümen. İbinizin kredi kartından limitinin sonuna kadar parayı çektik. Öyle önüne her gelene verir misiniz siz şifreyi? Bu da size kapak olsun. Hahaha. <gülüyor> Canlı yayında değil miydik? Ne, ne yayını be Sazan? Hala anlamadım be. Hahaha. <gülüyor> Karagöz mahvolduk mahvolduk tut adamı. Alo. Alo. Alo Karagöz Karagöz alo. Ya kaçtı acaba kaçtı. Telefonu elinden zor kurtardım valla.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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya bu, Gürültü yapmayın stüdyodayız Pardon e